94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında sizlerle beraberiz. Merhaba ben Şenolayla. Merhaba ben Serol Teber. Geçen hafta Freud'un e, tehlikeli konularından bahsetmiştik. Dinle nörozların e, paralelliklerini kurmuştu, Vatikan'dan tepki çekmişti. Bugün bunun tersine çok beğenilen, çok konuşulan, övgüler alan bir kitabına geleceğiz yavaş yavaş. Evet, Totem ve Tabu. Evet, Totem ve Tabu nasıl geldi bu süreç nasıl gelişti biraz ee, anlatalım e, Totem ve Tabu Freud'un e, yani Thomas Mann ağzından konuşursak Freud'un en şiirsel en poetik e, insanları özellikle edebiyatçıları ve sanatçıları en fazla etkileyen yapıtlarından biri e, yalnız e, bu kitabın yazılmasının özellikle trajik bir e, geçmişi var diyebiliriz Freud için de biraz üzüntülü hem coşkulu hem üzüntülü bir geçmişi var birkaç e, cümleyinden buna değinmekte evet. e, ben yarar görüyorum yerli yerine kitap otursun diye evet. ilk önce e, kitap 1912 ile 13 yıllar arasında yazılmıştır ama bunu yazmaya götüren nedenler 1906'larda başlar Freud hep psikanalist kuramını e, yoğun bir istekle Yahudi olmayan bir e, grubun eline teslim etmeye çabasındadır. Teslim etmek çabasındadır. E, çünkü o da Yahudilerin diaspora yaşamındaki durumlarını bilir. Dünyanın Yahudilere bakış açısını bilir. Bir teorinin sağlam ellerde ileriye dönük uzun yıllar kalabilmesi için bunun tırnak içinde ari bir ırkın temsilcileri tarafından sahiplenilmesi gereğinin altını çizer. Bu söylediklerim Freud tarafından söylenmiş evet. sözcüklerdir. Evet. Ve o sırada Zürih'te klasik e, üniversite psikiyatrisinin en büyük papslarından Ee, biri olan papalarından biri olan Bloy'lerin Freud'un düş yorumunu ve diğer yazdıklarını önemle izlediğini duyar ve çok sevinir. O Bloy'lerdir ki bugün hala yazdığı kitaplar psikiyatrinin vazgeçilmez başyapıtlarıdır. Hatta en akıllı psikiyatrlardan biridir ki onun yaş yaşam öyküsünde şöyle küçük bir anekdot anlatayım bir psikiyatri kliniğinin nasıl işlediği ve psikiyatri kliniğinde yatan insanların neler yapıp neler yapmadıklarını yani hastaları çok daha iyi tanıyabilmek için Blojler yatanı e, psikiyatri Züri psikiyatri kliniğindeki koğuşlardan birinin içine koymuştur ve 11 yıl yatakta, aynı o yatakta hastalarla birlikte yatıp kalkmıştır. Yani, <gülüyor> evet, yani en akıllı psikiyatri bu durumda. <gülüyor> Ama ondan sonra da dev yapıtı psikiyatri ders, e, ders kitabını yazmıştır. Hala vazgeçilmez başyapıtlardan biridir. Blöller'in Freud'a ilgi duymaya başlamasını e, işitmesi Freud'u coşturmuştur tabii. Ve ardından da onun e, baş asistanı Jung'dan çok övgü dolu, kar Gustav Jung'dan çok övgü dolu mektuplar alması, Freud'u e, gerçekten çok heyecanlandırmıştır ve beklediği an gelmiştir sanki e, yap, şeyi teorisini e, bir Alman e, psikiyatr'a çok parlak bir Alman psikiyatr'a teslim etmek üzeredir. Jung büyük yakınlık gösterir ve 1900 6 yılının Nisan ayında kalkar Viyana'ya gelir. Kucaklaşırlar ve gerçekten çok parlak bir kişiliktir Jung. Çok doludur. Çok e, her konuda ansiklopedik derinlemesine bilgileri vardır. Görenin gözlerini kamaştırır. E, ve e, Jung'un kişiliğinde e, psikanalist e, e, kurumunun e, veliahtını bulur. Ve onu emanet etmek ister. Yalnız çevresindekiler burada gene ona böyle hınzırca bir refleksden bir yanıt verirler. Ya üstad derler dediklerin hepsi doğru çok parlak kişi falan ama bir ne kusuru var diye Freud onları sıkıştırdığı zaman çok fazla Alman'a benziyor derler. Hmm. <gülüyor> yani o çok fazla Alman'a benziyor esprisi aslında gerçekten bir takım şeyleri ifade etmektedir. Saç tıraşı bile Prusya subaylarına benzer Jung'un giyimi, kuşamı, hareketleri gerçekten de tam bir ari ırk temsilcisidir. Ve burada bu tespiti yapanlar ilerideki yıllarda yanılmadıklarını görürler. Freud öldükten sonra da Jung gidip Nazilerle neredeyse işbirliği yapıp bir ari ırk psikolojisi üzerinde radyo programları yapacak kadar... Yani ne diyeyim Zivana'dan çıkar. Evet. Ee, şimdi Freud'lan Jung'un ilişkileri ve ortaklaşa yazışmaları, ortaklaşa bir takım yapıtlar üretmeye kalkmaları ikisinin açısından da, özellikle Freud'un açısından e, coşku dolu yıllardır. Ama kısa zamanda Jung'un din konusunda Freud'tan çok farklı düşünmeye başladığı ortaya çıkar. Dinin vazgeçilmez bir E, duygu alanı olduğunun altını ısrarla çizmesi e, Freud'un ödün veremeyeceği bir konudur. Ayrıca e, cinselliğin e, ve Oedipus kompleksinin Freud'un vurguladığı kadar önemli olamayacağına Jung kanaat getirmeye başlamıştır. Haklıdır, haksızdır bilemiyoruz çünkü en az Freud kadar kapasiteli ve e, dolu bir insandır Jung da. E, araları açılmaya başlar. Jung biraz daha e, Freud'a üstten bakmaya başlar ki aslında e, fizyolojik olarak da boyu Freud'tan 18 santim evet. uzundur. Gerçek anlamda da. Gerçek anlamda da bakayım. uzundur ve 18 yaş daha gençtir. Bu gençliğin ve uzunluğun getirdiği avantajları da kullanaraktan Freud'a tepeden bakar. Ki Freud da kendisinden başka büyük tanımayan bir kişiliktir. Burada onun da ayrı e, zaafları çıkar ortaya. İkisinin arasındaki çatışma başlar. Beklenen bir şey beklenen, aslında bu. Be, kesinlikle bir beklenen anladım. bir şeydi. E, bir dünya bu kadar iki büyük deve yetmeyecek kadar da küçüktür bir yan, evet. bir yanıyla. Ve çatışma başlar, kopar. Ko bu kopmaya gelmeden önce bir ara verip kısa bir parça dinleyelim mi? E, bu Vista Social Club'dan dinleyeceğiz. Dos Gardenas.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 Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos Que te di Y que jamás te encontrarán En el calor De otro querer A tu lado Vivirán Y se hablarán Como cuando Estás conmigo Hingga kau percaya, kau akan mengatakan, aku mencintaimu. Tetapi jika matahari terbenam, bunga-bunga cinta ku mati, itu karena mereka telah menebak bahwa cintamu telah mengkhianatiku karena ada orang A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerán que me dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor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 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'la Jung'un ilişkilerine bakıyoruz. 1906 yılında ilk defa bireysel olarak karşılaştılar. Çok yakın oldular. 7 yıl mektuplaştılar. Birbirlerini çok sevdiler ama iki önemli ve ağır kişilik, iki narsisist insan evet. çatışmalar başladı. Orada kalmıştık. Evet, yani çok doğru söylediğin iki Ee, narsist yoğun narsistin e, karşılıklı gelmesinden ancak kavga çıkar <gülüyor> çıkıyor da galiba ve ne tekim ki ikisinin arasında kavga çıkmıştır ayrılmışlardır birbirlerinden Freud belli bir kuluçka döneminden düşünme döneminden sonra e, 1909 yılının son gecesi ...arkadaşına yazdı. ...yani yılbaşı gecesi... ...oturup... E, ...relatif ayrıntılı bir mektupla... ...ki 1 Ocak'ta... ...1 Ocak 1910'da postaya verilmiştir... ...verdiği mektupta... ...der ki... ...dinlerin kökeninin... ...insanın çocukluk dönemindeki... ...zaafların... ...dış dünyaya yansıtılmasından başka bir şey olmadığı... ...inancındayım... ...nokta... ...Ferenciye söylüyor Ferenciye bunu de, galiba evet değil mi? Evet yazıyor... Ondan sonraki izleyen e, bir yılla yakın bir süre bu konuda hiç konuşmaz. Ondan sonra tekrar arkadaşlarına küçük küçük cümlelerle ben baştan aşağı totem ve tabu kesildim der. O zaman anlarlar ki üstad yeni bir kitabın hatta adını bile vermektedir. Totem evet. tabu üzerine çalışmalarını Çalışmak sürdürmektedir. Vardır. Fakat çalışmaları istediği gibi olmaz. Evet ya da istediği üretkenlikte de değildir. Bir süre sonra buna rağmen e, 1912'de e, Freud Totem ve Tabun'un birinci bölümü olan Encest Korkusu bölümünü bitirir ve Imago dergisinde yayınlanır ve e, şey e, olanüstü bir tepki bırakır. Aslında Freud yaptıklarından memnun değildir. E, e, beğenmez. Bundan sonrakiler daha iyi olacak denir. Ama buna rağmen çok yoğun bir e, etnoloji, tarih, sosyoloji, kültür antropolojisi araştırmalarının sonunda, masallar, mitoloji çalışmalarının sonunda Freud gerçekten çok yoğun bir bilgi birikimiyle e, ensesti arar. Yani aile içi cinsel ilişkinin kökenlerine gelir. Burada En ilk toplumlardaki ilişkilerde bile iki önemli yasağın Bulunduğu görülür Bu yasaklardan birincisi O kabile arasında Ki özellikle Avustralya Kabileleri üzerindedir Yoğunlaşması ki en ee, Neolitik dönemin de altındaki Yaşam koşullarında yaşamaktadırlar Bunların temel barınakları Yoktur bu insanların Evet, sistematik bir dinleri yoktur en önemli olarak Hiç inanç sistemleri yeteri kadar sistematize değildir ama iki yasakları vardır bir grup içinde evlenme yasaktır cinsel ilişki yasaktır değil evlenme iki grup içinde birbirini öldürmek yasaktır bu iki yasağı Freud'da çok çekici gelir neden bir grup içinde evlenme ya da cinsel ilişki yasa ensest yasası? şey vardır. Bunu irdelediği zaman ortaya çıkan tablo çünkü cinsel ilişki ya da cinsel duygu aslında insanları birbirine bağlayan değil grup anlamında söylüyorum. Yani i̇ki kişiyi tabii ki birbirine bağlayan kadın erkek ya da başka boyutlarda iki, eşleri eşleri birbirine bağlayan ama grup söz konusu olduğu zaman çok fazla kişi olduğu zaman cinsel ilişki parçalayıcıdır, dağıtıcıdır, dağıtıcı bir fonksiyon görebilmektedir. Bunun için grubun güvenliğini koruyabilmek için grup içinde cinsel ilişki yasaklanır. Bütün toplumlarda böyledir. Freud'a bu şeyi veren de, düşünceyi veren de Darwin'in çalışmalarıdır. Darwin Özellikle şempanzelerde ve şempanze benzeri gelişmiş maymunlarda yaptığı gözlemlerde sürüde bir tek erkeğin bulunduğunu, bunun yanında 8-10 arasında dişinin olduğunu ve erkeğin hiçbir şekilde ne oğullarından kendi E, sürü içinde yetişmiş genç erkekler, genç e, erkek yavruların ne de dışarıdan gelenlerin diş, dişilerle ilişki kurmasına müsaade etmez. Aynen e, yani bir tür maymun haremi oluşturduklarını Darwin yazmıştır. Freud Darwin'i çok önemser yani Darwin yanlış yazmaz diye bir neredeyse şeyi vardır ki bugün Darwin'in yazdıkları gerçekten ...uzun çekim televizyon... E, ...kameralarla doğrulanmaktadır. E, erkek e, maymun güçlü olduğu sürece... E, ...dışarıdan hiçbir e, erkeğin içeri girmesine, ...sürüğünün içine girmesine müsaade etmez... ...ve kendi çocuklarını da... E, ...dişilerle ilişki kurmalarına olanak tanımaz... ...onları sürüden dışarı kovalar. Yani egzogami... Enses ilişkisi maymun e, sürülerinde de ilk toplumlarda da benzer şekillerde gelişmiştir. Peki buradan kendisine Freud nasıl bir e, yorum yapar? Kendi Oedipus kompleksine doğru nasıl bir adım atar? Ona gelmeden önce tekrar bir parça dinleyelim. Peki. E, Cesari Evora'dan dinliyoruz. İzola'da. é um mulata que tá viva e fechada isolada num gaiola cor de prata ela tempo acompanha noite e luz de dia ela é fins de sofrimento uma tormenta com chão mulata que está a viver fechada isolada num gaiola cor de prata ela tem com vainha noite e luz de dia ela é fixe de sofrimento uma tormenta Señor te damos al que pan voz que el mulatín Ciba Jean phi dimension Vendamour s'infl Que par voix Patique el mulatinha va va tirar muas in flor che pamboa aptike mulatinya fam batiral Kebahagiaan, kejayaan, kebahagiaan. Saya punya nafsi, beli bunga dan bunga, yang pun boleh, antik La fascina veínia Se libertad Felicidad 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Freud'un maymunlara ve Darwin'in yazdıklarına bakarak yola çıkışını ve üstüne bir şeyler inşa etmesini konuşuyorduk. Evet. Evet burada Freud e, bir baba metaforu oluşturur. Otoriter baba ve otoriter baba karşısındaki genç e, çocukların e, tavrı ki bu insan toplumunda Freud ya da Freud'un günlük e, psikoterapi çalışmalarında karşılaştığı otoriter babayla çok birbirlerine paralellikler gösterir. Ya da Tanrı babayla birbirine e, paralellikler gösterir. E, aynı zamanda da tam bu zamana denk düşer bir şekilde e, Girit'te kazılar yapılmaktadır o sırada. Ve Girit'te e, gazete haberlerinde bir Zeus'un atası Ya da ön Zeus Diyebileceğimiz bir boğa başı Bulunmuştur İlk tanrı Ve Freud hemen bunu arkadaşına e, Yazmakta gecikmez Dostum der e, Görüyor musun Zeus'un öncülü bir boğaydı O sonra insan e, Şeklinde Zeus'a dönüştürüldü Ve daha ileriki yıllarda da Daha ideal bir tanrı olarak E, gökyüzüne çıkarılıp Tanrı Baba'ya dönüştürüldü. Aslında Tanrı Baba'nın en e, ilk tipi bir boğaydı. Minos. O, Minos'tu Minos, yani. Minos, Evet. Bahsettikleri de Knossos Sarayı'nda Kronik... labirentte bulunan, labirente bulunan Minos'tur değil mi? Evet. E, peki bu süreç nasıl olmuştur da burada küçük bir mitoloji alıntıya yer vermek evet. belki gerekebilecek. Burada e, antik Grek mitolojisi bunlara çok güzel Yanıt verir. Uranus'lan, Uranus, Uranus, Kronus ve Gaia ...üçlüsü vardır burada. Gaia anne, Uranus gök gözü, gök yani gözü baba. baba. Bu ikisi arasında zaman zaman kavgalar çıktığı zaman Gaia anne, oğluk Kronusa der ki git. Babanın cinsel organlarını kes ve denize at. Kronos da babasının, annesinin bu sözüne uyar gider babasının cinsel organlarını kesip denize atar. Yani babayı kastire ederekten güçsüzleştirir. Kendisi de olimposa oturur. Kendisi olimposa oturur ama huzur içinde değildir. Her zaman için çocukları, oğlu tarafından kendisi de aynı biçimde kastire edilerekten güçsüzleştirip yerinden atılacağını söyler ve inanır. Ve dolayısıyla bütün çocuklarını yutmaya başlar, yemeye başlar. Ama e, karısı e, Zeus'u Girit'te söylencelere göre bu tabi. Girit'te bir mağaranın içinde gizler ve tabi e, e, mitolojinin Devamları kanunları yanlış çıkmaz yanlış çıkmaz ve işler Zeus da babasını aynı şekilde Kronosu öldürür Kronosu öldürüp Tanrı Baba olaraktan Olympus'a oturur böyle bir metaforu Freud bize anımsatır Maymun sürülerinde sonraki ilk insan topluluklarında ilk toplumluklarında da Freud bir gene Baba metaforu bize çizer. Burada oğullar bu despot babanın despotluğundan ve kendilerini sürünün dışına atmak tehdidinden ve de anneleriyle ya da sürünün dişileriyle cinsel ilişki kurma istemlerinden artık e, belli bir noktaya geldikten sonra e, kendi aralarında örgütlenirler ve babayı öldürüp yönetimi ele geçirmek isterler. Ve bu ...babayı öldürme aktı... ...eylemi gerçekleştirdikten... ...gerçekleştikten sonra... ...ki bu teoloji kitaplarında... ...din kitaplarında da vardır... ...bir yerde, anlamda... ...yani oğulların babadan... ...intikam almaları... ...ama babayı öldürürler... ...fakat bu sefer... ...kadınları ya da dişileri... ...paylaşmakta kendi aralarında kavgaya düşerler... ...o zaman... ...bütün grubun... İçinden cinsel ilişki yapılma yasak konur. Küllyen yani, yasaklanır. Küllyen yasaklanır. <gülüyor> Bundan kurtulmak için küllyen yasaklanır. Ama babayla olan hesaplaşma, e, psikik hesaplaşma bir türlü bitmez. Bir süre sonra babayı yücelterekten tapınmaya başlanır. Baba tapıncı böyle bir e, şey yol izler. İlk önce öldürürler Ondan sonra tapınmaya bel, makul bir zaman dilimi geçtikten sonra tapınırlar. Hatta burada e, babanın e, tapıncını somutlaştırmak için totem olarak kullandıkları ya da totem olarak inandıkları hayvanın etini belli dönemlerde yiyerekten bu babanın etini yemek e, e, hem babayı öldürme coşkusunu tazelemek biz bu işi zaferi becerdik hem de Babanın etini yiyerekten babadan gelecek gücü de kendi içlerine katmak isterler. İçselleştirmek bu iç, babayı istiyor. içselleştirmek ister. Atayı içselleştirmek şey vardır. Ki bu bizim bugün gördüğümüz kurban bayramlarında kurban eti yenmenin temelinde yatan aslındaki uzun evrim. E, Cinçeri buralara kadar uzanmaktadır. Peki benim bunu biraz anlayabilmem için bir parça dinleyelim. Peki. Ondan sonra tekrar geriye dönelim. Peki. E, tekrar Cesare oradan dinleyeceğiz. Hardim Promatido. Oh, no, já chão espera-te num no jardim florido no verão a ceder maltipo é prova de fertilidade a oh, nova fecunda está de ramar se amou água está a cair espera La brutta naci stem d'ott'ora quando un deramun mal san diodo trom stava dando giova sanga e che la era de bonança, Os transformar Numa no história Sabe ouvir Mas nós vontade Esperança É maior Aquele jardim Não nos sonho Para morrer Força e perseverança Ainda está cultivado, cada verde verde na nos corações nos tava a advertir de nos mão de amor sem nos esperar pes de agrão. onde cada fio da tem separado verde Não crê viver num terra de amizade Pra de desenvolver na minha felicidade Num jardim prometido da flor e cheio de paz <música> O jardim Na nosso sonho camove, a morrer perseverança Ainda Que cultivar Que a ver De ver Na nosso coração Nossa terra Que a De nosso mundo Cheio de amor Sem nos esperar dia grande, onde cada filho está tendo esse parque verdinho Não quer viver numa terra da amizade Está a desenvolver na minha felicidade Num jardim prometido da flor C di pas. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Diiz Serol Tiber dan saya dengan perniagaan. Papa di. Kita bunuh. Jadi kita buat. Papa. Figur di. Kita bunuh. Jadi kita buat. Papa. Figur di. Kita evlatları öldürüp onun yerine geçmeye çalışıyorlar. Ve daha sonrasında da e, bunun belki de suçluluk duygusuyla beraber onu toteme dönüştürüyorlar. Evet. Baba ölünce geriye kalan dişiler paylaşılamadığı için de o topluluk ya da o ev içinde, aynı ortam içindeki e, dişilerle ilişki yasak, ilişki yasak getiriliyor. Evet. Bu da ensest yasağını açıklıyor. Evet. Diğer yandan totem haline getirilmiş bir babayla da Totem olarak kullanılan hayvanın kurban edilip yenilmesi yoluyla bir babayı içselleştirme, yeme ve onun gücüne kavuşma arzusu var. Evet. Doğru mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. E, totem yemeği dediğimiz şey bu aslında. Yani aslında, kurban yemekleri, kurban eti günümüzdeki ne kadar uzanan boyutuyla aslında bir totem yemeği. Kesinlikle. Kesinlikle bir totem yemeği. Aslında bizim arada bir oturup kafayı çekmemiz de totem yemeği. Bir araya, değil bir mi? Bir araya gelip e, hep birlikte yemek yemek. yemek Ayinsel bir yemek, şey. Ayinsel bir, törensel bir e, şey. Yani bir tür Ee, bizim ritüelimiz belki din dışı e, ikonlaştırdığımız bazı şeyleri konuştuğumuz e, bir tür ritüel. Evet doğru. Ee, Bunu hiç düşünmemiştim. <gülüyor> bir yerde de duymadım. Bu senin tanımlaması ne? <gülüyor> yani şimdi böyle spontan çıktı bilmiyorum. Umarım e, şeydir. Çok yanlış. Doğru görünüyor. Çok yanlış diyorum. Değildir. Çünkü, Çünkü... şuradan şöyle bir şey şey yapayım. Freud'un alıntılardığı var. E, Arap Yarımadası'nda Bedevi Topluluklarda Yani İslam öncesi Bedevi topluluklarda Şaşmaz bir Gelenek var İki kişi Ya da bir grup iki grup birbirleriyle karşılaştıkları zaman Birbirlerini Öldürmemeleri için Oturup ortak yemek yemeleri lazım Ortak yemek yerler ise Makul bir zaman Dilimi içinde birbirlerine Karşı bir ...kötülük yapmayacaklarının... ...güvencesini vermişler. Demek <gülüyor> en azından de. yemek bitene kadar. Hayır. En azından yemek... <gülüyor> ...yemek bitene kadar değil. Esprisi, yani çok evet. hoş bir... E, ...tradisyon. Yani binlerce... ...yıllık bir tradisyon. Yemek yerini bittikten... E, ...sonra yemek vücuttan... ...çıkana kadar, hazmedilene kadar. Hı hı. Yani bunu 6-7 saatte... ...bir, bir zaman dilimi... E, ...için düşünürsek yemek yenip de yatıldığı zaman sabaha kadar her herkes rahat bir uyku uyuyabilir. Sabahleyin tekrardan ayılıp istedikleri yerlere gidebilirler evet. güvence içinde. Ya da buna getirilen koşul yemeği tekrarlamak. Yani tekrardan oturup da ertesi günü de bir yemek yerlerse bunların dostlukları daha uzun süreli olur. Kalıcı olur. Yani e, ne diyelim bugün Hristiyanlık dininde Ee, en az pazar günleri kiliseye gidip de dua eden, e, birlikte olan cemaatin birbirleriyle bir relatif güvence içinde olmaları ya da günde beş vakit namaz kılan insanların aynı cemaat içinde birbirlerine daha güvenli e, duygular beslemelerinin bir tür garantisi oluyor. Yani beş kere bir araya gelip de e, aynı Tanrı'ya tapınıldığı zaman... O insanlar birbirleriyle de yakın ilişkiler içinde olduklarını birbirlerine kanıtlıyorlar en azından. Haziran sonunda İstanbul'da yapılan NATO toplantısından sonra yenen yemeği böyle görebiliyor muyuz? Görmek istiyor muyuz? Biraz korkuyorum. Peki oradan çıkalım o zaman. İtiraf edeyim korkuyorum. Yemeklere başka bir gözle baktım şimdi. Bu Buş olmasaydı belki ama şey yapamıyorum. Çok da güvenmemek lazım. Çok hiç güvenemiyorum. <gülüyor> Totem yemeklerine. Evet. Peki şimdi bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Marisa Montey ile Cesare Yavor'a birlikte söylüyorlar. E doce morer nomar. E doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar E doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar A noite que ele não veio foi Foi de tristeza para mim Tasinho Triste noite foi pra mim Eu dou no mar Nas ondas verdes do mar Eu dou no mar Nas ondas verdes do mar Madrugada não voltou, o marinheiro bonito sereia do mar levou. É doce morrer no mar nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar, nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar, fez sua cama de novo, no coro Se mover no más las ondas verdes domar y tose mover no perdido man e doce morrer no mar nas ondas perdido 24.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, mitolojinin görüyoruz ki aslında birçok şeyi çok e, güzel açıkladığı noktalar var. Psikanalizin gelişmesine de çok büyük katkısı olmuş. Evet. Örneğin Dionysos törenlerine bakacak olursak Dionysos titanlar tarafından öldürülmüş sonra da parçalanarak yenmiş. Bu Benzeri bir şey görüyoruz burada da değil mi? E, kesinlikle. kesinlikle Dionysos Dionysos şölenleri e, işte babayı öldürme Ee, şu, e, yasının e, şu, Festival haline dönüşmüş şekli Şarap içme törenlerine dönüşmüş şekli Düzenli orada, aralarla da tekrarlanıyor Düzenli yani? aralarla tekrarlanıyor Ve orada, orada O törenler sırasında e, Bütün yıl boyunca Sürmüş yasaklar Adeta abartılmış Biçimde çiğnenerekten e, Şenlik haline Alıyor daha ilerideki yıllarda Dianuzos şölenlerinin ne diyeyim bir kötü kopyası satürn şenlikleri şeklinde şeyde Roma'da devam etmeye çalışıyor. Hep bu babayı öldürme törenlerinin ve acılarının ifadesi şeklinde. Sonra Hristiyan dininde Freud'un gene totem ve da altını çizdiği bu babayı öldürme Suçunu Oğullardan biri İsa Üstleniyor ve kendini Bütün insanlık adına Kurban ediyor Ve dolayısıyla arkadan gelen Diğer insanları Kurtardığını kurtarmaya çalışıyor ee, Ve ondan sonra da İsa Kendi etini Örneğin son akşam yemeğinde Meşhur ünlü sözüdür Ekmek benim etimdir, şarap benim kanımdır diye son akşam yemininde arkadaşlarına söylediği bir sözdür. O günden bu yana da diyelim Hristiyan dininde törensel kilise törenlerinde ekmek ya da ekmek, ekmeği sembolize eden küçük ekmek parçacıkları İsa'nın eti olarak verilir, dağıtılır. Şarap da İsa'nın kanı olarak içilir. Ama bu bütün dinlerde böyle gitmez. Bazı dinler bu kadar... semboliye gitmeyip... semboliye gitmeyip bu kadar estetize olmamışlardır. Hala sokakta bar barta koyun keserler. Ee, onu sokak ortasında parçalayıp neredeyse yemeğe kalkarlar. Yani böyleleri de var. Daha sonra da zaten Hristiyan teolojisine babayı öldürme yasa öldürmeyeceksin emriyle beraber giriyor evet, şekil evet, değiştiriyor, evet, bayağı. Şekil değiştiriyor. Burada tabii İsa'nın İsa'nın demeyelim de İsa'yı izleyen teologların getirdiği inceltmeler var, estetize etmeler var, zarifleştirmeler kabul yani pek çok kişi tarafından kabul edilir hale, hale getirilmeler, getirilmeler var. Üzerinde çok çalışılmış bir teoloji. Totten ve Tabu nasıl tepkiler aldı yayınlandıktan sonra? Ya bunu çeşitli konularda iki bölümde söylemek lazım. Bir, sanatçılar arasında bombas bir tepki aldı. Çok olumlu tepki aldı. Gene Freud'un çok yakını ve çok seven Thomas Mann alkışlarla, örneğin Thomas Mann alkışlarla karşıladı ve hemen ardından Thomas Mann oradaki ensest konusunu içeren bir seçilmiş ya da seçilen diye bir romanı var ki bu roman Türkçe çevrilmiştir okunabilenir İki kız kardeş arasında iki şey pardon iki kardeş arasındaki aşkı anlatır tabi Ortodoks Kilisesi ve Yunkun yakınları e Yapıta karşı oldukça ters tavırlar aldılar. Eleştir, büyük eleştiriler getirdiler. Ama e, işte 100 yıla yakın oluyor yaz, yay, yayınlanalı 90 sene oluyor. Totem bu hala elden düşmeyen e, başyapıtlardan biridir. Tabii ki pek çok bölümü aşılmıştır. Yeni bilgilerle zenginleşmiştir. Bazı orada söylenenler eskidiği söz konusudur. Ama temel mantık Baba metaforu, oğulların babaya baş kaldırmaları babayı alt etmeleri, babayı ekarte edip ama sonradan ona tapınmaları metaforu e, söylencesi e, bugün hala e, ve bu yoldan da Oydupus kompleksinin daha belirgin olarak altının çizilmesi e, hala güncelliğini en azından benim görüşümde bir kültürel kültür dünyasındaki güncelliğini korumaktadır. Evet Totem ve Tabu hala kitaplıklarda ve kitapçılarda evet. yerini buluyor, tartışılıyor. Yani okumadan edemediğimiz, okumadan edemediğimiz başyapıtlardan biri herhalde. Okumak zorunda olduğumuz evet. hatta belki de. Evet. E, bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir parçayla elveda diyor sizlere. Madredeus'un Alfa albümünden Fado'yu dinleyeceğiz şimdi. Dik Dik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar